Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi Merhaba, Buğdayla Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam programında birlikteyiz. Ben Buğday Derneği'nden Oya Ayman. Bugün, e, bu yıl çok fazla konu ettiğimiz bir konuyu yeniden gündeme getireceğiz. Çünkü gündemden de inmiş bir konu değil zaten. E, geçmişte e, Kuzguncuk Bostanı, Yedikule Bostanları ve kentin içerisinde çeşitli yeşil alanlarla ilgili programlar yapmıştık. Bugün de Geçen hafta gündemde olan bir konuyu hatta bu hafta başında da yine gündemde olan hala gündemden düşmeyen bir konuyu ele alacağız. Fener Yolu Turulacıbaşı Camii ve eski fidanlık arazisinin yapılaşmaya açılmasına karşı Fener Yolu'nda bulunan insanlar bir inza kampanyası açtılar. Göztepe Gezi Dayanışması ve Özgürlük Parkı Halk Forumu. E, önderliğinde açıldı. Bu imza kampanyası Change.org'da ve geçtiğimiz salı günü e, toplanan imzalar Kadıköy Belediyesi'ne teslim edildi ve bir basın bildirisi yayınlandı. Şimdi bu e, fidanın kurtarılması çalışmalarıyla ilgili neler oluyor? E, bundan sonra neler olacak? E, Pınar Ercan, Göztepe, Göztepe Gezi Dayanışması ve Özgürlük Parkı Halk Forumu ...adına stüdyoda konuğumuz... ...merhaba, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Bunur ee, Hanım, bize biraz sürecin... ...nasıl başladığından... E, e, ...bahsedebilir misiniz? Tamam, ee, şimdi... ...bizim forumumuz... E, ...Özgürlük Parkı'nda toplanıyor toplanıyoruz biz. Hı -hı. Selam Çeşme'deki Özgürlük Parkı'nda. Ve... E, Forumun bileşeni olan arkadaşlar yani genel olarak iletişim halinde olduğumuz insanlar o, bu Göztepe civarındaki pek çok e, mahalleden insanlar. Fener Yolu Mahallesi de yine e, bu parka yakın bir mahalle. Bu 22 Aralık'ta bir kent mitingi e, evet. olmuştu ya Kadıköy'de büyük. Hı hı. E, o miting gününde bu Fener Yolu Mahallesi'nden bir e, arkadaş yani bizim o güne kadar tanımadığımız bir hı hı. beyefendi diyeyim. Bizleri buldu biz orada tabi forum olarak pankartımızla yürüyorduk hı hı. Bizleri buldu ve bizimle bir konu konuşmak istediğini söyledi Sonrasında da bizim toplantımıza geldi ve bize bu mevzuyu açtı Kendisi Fener Yolu Mahallesi'nde oturuyormuş hı hı. Ve orada 124 yıllık bir cami var ismi Tuğlacıbaşı Hacı Mustafa Şevki Efendi Camisi Hı hı ee, ve bu caminin e, bulunduğu arazinin hemen bitişiğinde e, büyük bir, epey büyük bir fidanlık vardı yaklaşık 30-40 yıldır. Hı hı. Ve bu fidanlık bir süre önce boşaltılmış. Etrafı da hani bu e, inşaat arazilerinin etrafını çevirirler ya böyle metal plakalarla falan hı, öyle evet, bir şeylerle ka, evet, kapatmışlar. Ve bir de bir e, proje planı gibi bir şey asılmış oraya. Hı hı. E, bu arkadaşımız görmüş bu. Planı ve orada gördüğü şey işte başka bir cami ve o caminin yanında da birkaç tane daha yapı Hı -hı. ama ne oldu belli olmayan yapılar. Hı -hı. Yani ee, plan mı varmış bu e, evet. e, metal Hı -hı. perdelerin üzerinde o planı evet, görmüş. As, evet asılmış Hı -hı. yani oraya Hı -hı. ve e, onların fotoğraflarıyla birlikte geldi bizim toplantımıza ve biz e, bu konuyu konuştuk. Neler yapabileceğimizi konuştuk. Ee, tabii hani her şeyden önce mevzuyu araştırmamız gerekiyordu. Hı hı. Ee, ne oluyor, ne bitiyor, evet. kimlerle iletişime geçebiliriz bu konuda diye. Hani e, mimarlar odasıyla e, görüşmeyi düşündük, muhtarlıkla görüşmeyi düşündük ki bunları hı hı. yaptık zaten sonrasında. Evet. Ee, ve muhtarla özellikle yaptığımız görüşmelerle anladık ki aslında mahallede pek çok insan e, bu projeden bir şekilde haberdarmış. Yani hı hı. Orada bir değişiklik e, olacağından ve e, rahatsız olan insanların da sayısı epey çokmuş. Hı hı. Fakat hani tabii ki de e, mahallenin nüfusunu düşününce hani birkaç insanın haberdar olması yeterli, yeterli değil. değil. Biz de dolayısıyla hani kendimiz bu konu hakkında araştırma yaparken e, mahalleliyi de bilgilendirmemiz gerektiğini e, düşündük. Ve e, bunun için ilk önce bir anket çalışması e, yapmaya karar Hı -hı. verdik. Üç soruluk bir anket hazırladık. E, bu ankette sadece e, hani bu böyle bir projeden haberi olup olmadığını haberi varsa e, nereden e, duyduğunu ve bu projeye nasıl baktığını soruyorduk hani bu proje bu şekilde gerçekleşsin mi yoksa hani o alan e, yeşil alan olarak mı düzenlensin hı hı. çünkü e, sadece hani bir yeşil alan e, meselesinin dışında orası gerçekten de mahallenin bir deprem olduğu sırada toplanabileceği tek boş e, alan Tepe. Öyle mi? Evet tek boş alan Fener Yolu Hı -hı. Mahallesi. Hatta Fener Yolu Mahallesi'ni geçiyorum. Yani bütün o, o Göztepe semteki gerçekten büyük bir semttir. E, boş yer kalmadı. Biz bu anketi yaparken de zaten insanların gerçekten çok büyük bir tepki verdiğini gördük. Yani kimse e, orada... ...hani mesela hani cami yapılmasından ziyade... Hani ...hiçbir şey yapılmasın, orası hı hı. E, yeşil alan olarak kalsın... Yani ...nefes hı. alacak yerimiz Camiye kalmadı. Cami başka bir şey, bir yapılaşma olmasın. Evet, istemiş. yapılaşma olmasın. Ee, ve biz de hani bu anketten aldığımız moralle... ...bu sefer e, bir küçük bir bildiri e, yazdık... ...hani insanlara böyle dağıtarak... ...hani okuyup daha detaylı bilgi e, edinmeleri için... Ve o bildirileri birkaç apartmanda zillere basarak <gülüyor> nasıl tepkiler dağıttık. aldınız? Yani olumlu, hı hı. şöyle söyleyebilirim ki hani konuştuğumuz insanların yüzde 99'u son derece karşılar yani yapılaşmaya. Hı hı. Bir de zaten şöyle bir mevzu var. O alan o kadar yani dar bir sokakta ki o arazi. Hı hı. Ee, ...ve bu caminin boyutu da o kadar büyük ki... ...yani orada bu az önce bahsettiğim 124 yıllık caminin... ...altı e, katı büyüklüğünde... <gülüyor> Ee, sırf işte kubbesi böyle sekiz katlı bir bina boyunda falan olacak. Böyle devasa bir cami. Hı -hı. Dolayısıyla o cami yapıldığında e, oradaki apartmanlarla dip dibi olacak. Hı -hı. Yani bu da çok rahatsız. edici bir... bir yapı modeli var. Tabii yani. tabii Diğer evet. çevresindeki ha, yapıları. Aynen Hı -hı. öyle. Ee, ve de... Sadece camiyle de bitmiyor işte diğer bahsettiğim yapılarda ilk başta belli değildi projelerde e, sosyokültürel merkez diye üstü kapalı bir tabirle hmm. e, ifade edilmişti. Biz tabi tahmin ediyorduk ne olacağını da e, geçen hafta Avan projesi geldi Kadıköy Belediyesi. Ne. o projede zaten açık açık yazılmış işte Kur'an Kur kursu, kursu öğrenci yurdu falan hmm. e, bir de otopark e, hmm. altında bir de ticari e, amaçlı otopark hmm. o da eksik değil. Evet. Çok tipik aslında yani pek çok yerde yapılan e, bu türden projeler var e, evet. ve e, yani mesela Beşiktaş'ta benzer bir takım e, şeylerde e, mesela Yeni Levent'te bir benzer bir arazi var ve orada da bir cami e, şu anda inşa ediliyor. E, benzer e, projeler e, özellikle otopark işte e, belli bir kesime sadece para kazandırmak amacıyla bir yeşil alan e, feda edilebiliyor. Peki mahalleli buna bir şekilde karşı çıktı ondan sonra mı imza toplamaya karar verdiniz yoksa zaten bu süreç başlamış mıydı? E, i̇mzayı biz şöyle düşündük yani önce bir bilgilendirme yapalım Hı -hı. ki hani insanlar neyin ne olduğunu bilsin ona göre imzasını atsın diye ve e, fakat hani biz bilgilendirme yaparken herkes şey diyordu yani imza toplayalım <gülüyor> imza toplayalım yani daha fazla bir, bir şeyler yapalım evet bir yandan e, ve biz de zaten o sırada bir e, Panelimiz olacak Cadde Bustan Kültür Merkezi'nde. Yaklaşık olarak her iki haftada bir orada bir panel düzenliyoruz. E, ve o sıradaki panelimizi de bu konuya ayırdık özellikle. E, bu konuya ve yine Samteki birkaç benzer meseleye. E, ve... Orada da zaten imza toplamaya başladık ve devamını da getirdik. Yine böyle dolaşarak e, tanıdığımız hmm. yani bu meseleye e, dahil olan insanlara hani ne çevresinde dağıttılar imza föylerini hmm. Epey bir imza topladık o şekilde. E, aynı zamanda yine bu e, imza topladığımız insanlardan bazıları bize Change.org fikrini verdi. Biz açıkçası bunu bir anda akıl edememiştik. Hani hmm. ıslak imzaya e, daha çok yoğunlaşmıştık. O şekilde Change.org daki kampanyayı da başlattık. Tabii o daha hızlı yayıldı, yayıldı. internet üzerinden 2500'e ulaştınız en son değil mi 2500 evet öyle bir şey oldu evet e, civarında bir imza toplandı hı hı. E, oldukça e, önemli bir rakam aslında 2500 kişinin orada e, mahallede yapılaşmaya bir fidanlıkta böyle bir boş bırakılmasını istedikleri bir arazide yapılaşmaya karşı çıkması e, imzaları Kadıköy Belediyesine götürme süreciniz ve ondan sonra e, teslim ve bundan sonra ne yapacaksınız Ürecini, i̇sterseniz bir müzik arası verelim ondan sonra konuşalım. Evet şimdi Louisa Sobral'dan "Mam Say" adlı parçayı dinleyeceğiz. Mom says it's cold outside, And she's worrying, waiting at home That says it's dark outside. We shouldn't be there on our own. Cause the mystery. Evet Göztepe Gezi Dayanışması ve Özgürlük Parkı Halk Forumu'ndan Pınar Ercan'la sohbetimize devam ediyoruz. Fener Yalı Tuğlacıbaşı Camii ve Eski Fidanlık Arazisindeki yapılaşmaya karşı imza kampanyası ile ilgili ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili. Peki bu imzaları topladınız yaklaşık 2500 hatta daha fazla belki imza ve Katıköy Belediyesine götürdünüz. Ne oldu? Evet biz bunu salı günü yaptık. Zaten daha önceden de düşünmüştük yani bu dilekçe verme işini bir eyleme dökelim öyle verelim diye. Ee, ve işte biz pankartımızı hazırladık, dövizlerimizi falan. Ee, Kadıköy Belediyesi'nin önündeydik. Ve e, orada hani sloganlarla önce biraz sokaktan geçen, caddeden geçen insanlara duyurduk ne yaptığımızı. Ve hani orada kendiliğinden bir şekilde hani e, bu şey eyleme katılan insanlar... Yani oradaki belediyeden birisi çıksın ve bize bir cevap versin dediler Böyle bir talep çıktı yani kendi kendine İki kişi çıktı bir kadın bir erkek Erkek olan kişi başkan yardımcısı olduğunu belirtti Başkan şu anda yok dedi şehir dışında dedi zannedersem Ne cevap verdiler? Ha, bu arada şunu da belirteyim bu projenin KVK'dan onayı da yok henüz Hı hı, kültür varlıklarına Evet hı hı. oradan yok Ama ee, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin e, onayladığı e, Evet orası onaylamış evet. Kadıköy Belediyesi de onaylamış. onaylamış Ama Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü'nden henüz gerektiği izinler alınmamış durumda Evet o hı hı. alınmamış durumda ee, bize şimdi öncelikle uzun süre bir cevap veremediler. Zaten verdikleri cevaplar şu şekildeydi. Öncelikle siz e, yanlış bilgilendirilmişsiniz. Siz bilmiyorsunuz, yanlış biliyorsunuz gibi hmm. bir şeyler söylediler. Halbuki bizim söylediğimiz bütün bilgiler... E, ...hani doğru kanıtlayabileceğimiz... Resmi kanıtlar res, Tabii yani. resmi kanıtlar üzerinden. Yani biz kulaktan dolma bilgiyle bunları söylemedik. Hmm. Özellikle de mimarlar odasıyla birlikte... E, hani ...yürüttüğümüz çalışmalar üzerinden e, bilgiler... ...ve yani raporların... Işte meclisin hı hı. Me, e, belediye meclislerinin onayından geçen raporların e, aslında yine hani gördük okuduk zaten ya yani bunlar hatta internetten bile e, bunlar raporlar. Sonuçta tatminkar bir cevap alamadınız anladığım. E, yok hayır yani hı hı. veremediler çünkü hı hı. kesinlikle e, kendilerini haklı gösterebilecekleri hiçbir nokta yoktu. Zaten hı hı. E, öyle bir çabayı da girmediler. Yani geçiştirdiler ve doğrudan doğruya binanın içine kaçtılar. Hı. Ee, hani oradaki işte birkaç cümlesiyle onların belki bizim tatmin olacağımızı falan zannettiler bilmiyorum Burada aslında e, orada yaşayan insanların e, nasıl bir yerde yaşamak istediklerine dair kararlara katılım e, ihtiyacı ve e, tamamen e, kendi yaşam alanlarının hakkında kendilerinin karar ne yönelik bir ihtiyaç var Aynen öyle yani Hı -hı. bizim sloganlarımızdan biri zaten mahalle bizim son söz bizimdi Evet Peki bundan sonra nasıl bir strateji izleyeceksiniz? Bununla ilgili yani bu imzaları bir şekilde teslim ettiniz mi bilmiyorum Bey Belediyesi'ni edebildiniz mi? Ettik. Bundan sonraki süreç nasıl işleyecek? Bundan sonra biz bilgilendirme yapmaya devam edeceğiz. Henüz yani hala ulaşamadığımız insanlar var çünkü. Ve toplantılarımızı mahallede doğrudan mahallede yapmayı düşünüyoruz. Hani bazı toplantıları daha etkili olabilmesi açısından. Ve nasıl bir yol izleyeceğimize de aslında mahalleliyle birlikte karar vereceğiz. 35 bin nüfuslu bir mahalleden söz evet. ediyoruz. Ve burada yakın mesafelerde sadece bu 124 yıllık cami değil bir cami daha yani iki cami var aslında. Aynen. Ve bu iki camiye rağmen bu var olan 124 yıllık caminin... Altı misli büyüklüğünde sekiz katlı bina yüksekliğinde bir cami işte Kur'an kursu ve dediğiniz gibi bir otoparktan söz ediliyor ki e, mahalleli bizim camiye değil e, yeşil alana ihtiyacımız var e, e, demesine rağmen. E, bu fidanlık e, konusunda e, daha önce mahallerinin söylediği şeyler var mı? Yani fidanlığı kullanıyorlar mıydı ya da bu yeşil alan başka şekillerde kullanılıyor muydu? Evet fidanlıkta arada sırada e, geziyormuş hmm. insanlar orada yaşayan insanlar. Bunu söyleyen çok oldu. Çünkü e, hakikaten hemen mahallenin içerisinde yeşil e, sayılabilecek tek alan olduğu için Evet. orada hani... E, Nefes alma evet, alanı aslında. Aynen, aynen öyle. E, gezip dolaşıyormuş insanlar. Zaten pek çok insan bunu belirtti yani çocuğumu çıkarabileceğim bir yer yok hani evimdeki yaşlıyı hı hı. E, çıkarabileceğim bir yer yok yani böyle bir yer lazım hani deprem olduğunda gideceğimiz bir yer yok hı hı. istenen şey bu hani camide de insanların eğer e, daha büyük bir yere ihtiyacı varsa hani genişletilebilir diye biz e, düşünüyoruz açıkçası hı hı. hani o Alanda biraz daha hani ibadet yeri e, büyüt, büyütülerek bir şekilde Hı -hı. cami restore edilerek. Çünkü tarihi Hı -hı. bir cami o. 20, 124 yıllık bir cami. Hı -hı. E, yenilenebilir e, ihtiyaca göre. Ama yani böyle e, altı kat. Bu, yani o cami bu 124 kat yıllık şeye... caminin yıkılması mı söz konusu? Hayır yıkılmayacak Yok, yanına da yalınca yanına. Yalınca. Evet. Üç tane birden cami olacak. Yani dip dip iki tane cami hmm. olacak. Yani böyle e, hmm, tuhaf indirsen. bir şey. Yani nasıl... Evet. Ee, bir de e, gönderdiğiniz bilgiler arasında yeşil alan miktarı altı buçuk metrekare kişi başına düşen İstanbul'da ee, bu rakamlar bir şekilde e, farklı farklı rakamlar girip geliyor bu. Kişi başına düşen yeşil alan miktarı çok çok az 6,5 metrekare. Avrupa'da işte 25 metrekare ile 48 metrekare arasında e, gidip gelen bir takım rakamlardan söz ediliyor. İşte ortalama 30 metrekare 35 metrekare gibi bir rakamdan söz edilirken İstanbul'da çok ciddi bir e, yapılaşma e, söz konusu ve giderek de azalıyor bu yeşil alanlar. O, ...üstelik bu altı buçuk metrekare de hani işte otoyollar yanındaki... ...tratüvarlardaki yeşil alanlarda sayılarak <gülüyor> bir şekilde eklenmiş bir yeşil alan miktarı. Yoksa park sadece parkları ve hani nefes alınacak alanları gerçekten insanların <gülüyor> gidebileceği... ...yararlanabileceği alanlarından söz ediyorsak o zaman 1.7 gibi bir rakamdı yanlış hatırlamıyorsam. İstanbul'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı ki çok çok... Düşük gerçekten. Vahim, Vahim durum. Ee, peki e, ben çok hani kişisel bir şey sormak istiyorum. Bütün evet. bu e, süreç e, aslında çok ideal olan bir demokratik süreçten bahsediyoruz. İnsanlar özellikle gezi sürecinden sonra e, bir şekilde yaşam alanlarına sahip çıkma konusunda çok daha duyarlı olmaya başladılar. Ve e, zaten forumlarda da siz bunu e, çok yakın bir şekilde yaşıyorsunuz. Evet. E, m, kendi kişisel olarak, e, bireysel olarak siz nasıl e, bir e, süreç olarak izliyorsunuz bu süreci? Yani e, insanlar gezi sürecinden sonra bir örnek sistem oluşturuyorlar. Hem mesela siz dediniz ki hani ilk önce insanları bilgilendirmek istedik ki aslında yerel yönetimin yapması gereken ilk önce <gülüyor> insanları bilgilendirmekti. Yapılması gerekeni bir şekilde biraz gösteriyorsunuz gibi bir durum var yani bir model oluşturuyorsunuz kendiliğinden bu konuda ne düşünüyorsunuz onu öğrenmek istedim yani e, bu bu amaçla belki adım atmıyorsunuz ama hı. kendiliğinden öyle bir model oluşuyor gibi geldi bana evet aslında o e, model biraz gezi parkının içinde e, hı hı, doğdu oluştu. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> orada <gülüyor> oluştu e, hani bu forum kültürü esasen orada e, bir şekilde çıktı e, ve bu da hani nasıl çıktı çok doğal bir ihtiyaç olarak çıktı Hı -hı. zannedersem. E, çünkü gerçekten bir şekilde hani e, herkes çok kendiliğinden katılım gösterdiği için ben öyle düşünüyorum. Yani doğal bir ihtiyaçtı bu herhalde. Yani düşüncesini kendisini ifade etmek, insanların e, olduğu gibi hani herhangi bir kısıtlanma altında kalmadan olduğu Hı -hı. gibi olabileceği e, ortamlar görmesi... Ee, forumlarda da dolayısıyla e, baştan beri birçok bütün forumlar daha doğrusu anladığım kadarıyla hı hı. E, bu e, hani baskısız ortamların yani forum alanlarının baskısız ortamlar olarak varlığını sürdürmesi konusunda e, bir hassasiyet gösteriyorlar. Biz de hı hı. öyle biz de öyle bir hassasiyete sahibiz. Yani herhangi bir e, ideolojik yapılanma altında e, biçimlenmemesi konusunda. İnsanların düşüncelerini istediği gibi yani istediği gibi derken tabii ki de burada hani, hani ırkçı, faşist söylemleri hı hı. saymıyoruz. Hı hı. Ee, Genel insani değerler. Evet ölçüsünde. Evet. Evrensel değerler evet. ölçüsünde. Ve şimdi Aha. insanlar kendilerini bu şekilde rahat hissettiği zaman zaten fikirler patır patır ortaya <gülüyor> dökülüyor. Dolayısıyla bu model de işte bu kolektif çalışmayla ortaya çıkıyor. Hı. Yani bu model de hani biz hadi oturalım bir model yaratalım evet. diye ortaya çıkmış bir şey değil ama insanlar hani kendi düşüncelerini o düşünceleri de nereden çıkarıyorlar? İşte yıllardır içinde olduğumuz yani bir baskı altında bir Hı. durum var hı hı. E, ve o baskı altındaki durum işte bize e, tam tersinin nasıl olması gerektiğini düşündürtürüyor herhalde onu hissettiriyor e, bu şekilde ortaya çıkıyor dediğim gibi hani bu e, change or örneğini mesela e, işte konuştuğumuz insanlardan biri verdi yani bize hı hı. bu e, şey fikri veya yaptığımız birçok hani birçok bir demiyim ama bir takım fikirlere hani biz böyle etrafımızda iletişim halinde bulunduğumuz insanlardan ediniriz. Onun dışında hani kendi aramızda toplantılar yaparak... ve deneye yanına yani hiç yaptığımız hiçbir şeyde zaten öyle çok doğru, en kesin, mükemmel yöntem diye bir şey yok. Ama her defasında hem kendimizi hem ulaştığımız insanların tepkisini de gözeterek hı hı. hani biz bunu yaptık ama sonucunda hani ne oldu nasıl bir şey ortaya çıktı nasıl bir etkileşim olduğu da göz, göz önünde bulundurarak. O şekilde adımlarımızı devam ettiriyoruz hı hı. İşte bu konuda da hani bir sonraki adımımız ne olacak böyle çok net bir şey yok fikirlerimiz var tabii ki de ama önemli olan ortak hareket edebilmek yani o kolektif ruh hani hangi eylemlikte birleşebiliyorsak hani o şekilde devam edeceğiz Peki çok teşekkürler tabi bu konuda konuşacak çok fazla şey var ama süremiz kısıtlı hı hı. Ee, Buradan e, imza kampanyası devam edecek herhalde e, Ama e, belki başka bir kuruma yönelik ya da e, başka bir yere evrilebilir Ama buna mahallelik hep birlikte karar verecek evet. ee, Gelişmeleri Change.org'dan insanlar ya da bir Facebook adresi varsa oradan var. da verebilirsiniz ee, Tuğlacıbaşı arazisi yeşil kalsın ...isimli bir sayfamız var. Hı hı. Ee, o sayfadan hem bu konu hakkındaki... ...gelişmeleri e, takip edebilirler. E, hem de hani... ...foruma başka bir şey iletmek isteyen... ...olursa hı hı. onu da iletebilirler. Dün e, sanırım bir mesaj... ...geldi mesela. Bu Göztepe Parkı civarındaki... ...sokak köpeklerini... Ee, sanırım belediyeden e, görevli insanlar böyle zehirli etle bir şeyle zehirliyormuş ve ölen köpekler olmuş. Yani birisi mesela o mahalleden böyle bir mesaj hmm. attı. Yani bu konuyla ilgilen, ilgilenilmesine istediğine hmm. dair bir mesaj attı. Ee, hani bu anlamda da e, kullanılabilir o sayfa şimdilik. Peki çok teşekkürler tekrar katıldığınız için. Ee, evet. Evet. İstanbul'da sadece e, Fener yolunda yaşayanlar değil pek çok yerde insanlar beton değil yaşanabilir bir şehirde nefes alabileceği yeşil alanlar alanlar e, istiyor. Ve e, mega projelere de karşı çıkıyorlar. E, Kuzey ormanlarından Fener yoluna, Yedikule'den Kuzguncu'ya kadar pek çok alanda. Her zamanki gibi programı aynen yaşam alanlarımız olduğu gibi gıdamıza da sahip çıkalım diyerek kapatmak istiyoruz. E, bugün... Bakırköy'de, Cumartesi günleri, Şişli ve Beylikdüzü'nde, Pazar günleri de Kartal'da kurulan %100 ekolojik pazarları. Sizi davet ediyoruz. Hepiniz sağlıcakla kalın, hoşçakalın. Tohumdan Hasada Ekolojik Yaşam Hazırlayan ve sunan Buğday Ekibi